bizzat mescidi haramdan yahut bütün haremin mescidi dahil olması bakımından Ümmühani'nin evinden alıp mescidi aksaya yani beytü mukaddese kadar götüren Allah her türlü kusurdan münezzehtir, uzaktır. O mescidi aksa ki biz onun etrafını etrafına feyiz ve bereket verdik ve bu gece yolculuğunu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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.